Merhaba değerli dinleyiciler fotoğraf tarihçiniz ben Gülderen Bölük Yeni konularla yine karşınızdayım Programa başlamadan önce destekçilerimize teşekkür etmek istiyorum Sayın Ahu Acar ve Okan Acar'a sağ olsunlar Değerli dinleyiciler bugün Osmanlı topraklarında fotoğrafçılık faaliyetlerinde bulunmuş James Robertson'la birlikte Felice ve Antonio Beato kardeşlerden söz edeceğim bu isimlerin aynı zamanda dünya fotoğraf tarihinde tartışmasız bir konuma sahip olduklarını da en baştan belirteyim. Bugünkü ana kaynağı Battin Öztuncay'ın hazırlamış olduğu Derzah Fotoğrafçıları adlı değerli çalışması. Aslında en başta sadece Feriçe Beato'nun hayat öyküsünden ve onun çalışmalarından bahsetmeyi düşünmüştüm ama bu isimlerin hayatları o kadar birbirleriyle iç içe geçip kesişiyor ki sonunda hepsini birlikte anlatmaya karar verdim. Feriçe Beato'yu anlatmak istememdeki en büyük neden de onun Japonya'da çekmiş olduğu fotoğraflar. Bunlar son derece etkileyici çalışmalar. 1863 yılından 1877'ye kadar Japonya'ya, Yokohama şehrine yerleşiyor. Burada üretiyor bu bahsettiğim fotoğrafları ve içinde yüzlerce etnografik portrenin yer aldığı bu hazine bugün paha biçilemez bir değerde. Ama dediğim gibi bu isimler akrabalık bağlarından dolayı sık sık ortak işler yapıyorlar ve birbirlerinin hayatlarına, çalışmalarına etki ediyorlar. Felice ve Antonia Beato, James Robertson'un kayınbiraderleri oluyor. Kimdi James Robertson hatırlayalım. Osmanlı Darphanesinde 40 yıl başhakkak olarak görev almış ama aynı zamanda İstanbul fotoğrafları ve Kırım Savaşı fotoğraflarıyla kendisine önemli bir yer edinmiş fotoğrafçı. İskoç asıllı James Robertson 1841 yılında başlıyor Darphane'deki görevine. Ve arka arkaya dört Osmanlı padişahına hizmet ediyor Çalıştığı süre boyunca basılmış olan sikkelerin ve madalyaların kalıplarında hep onun imzası var Çalışmaları padişahlar tarafından taltif ediliyor ve iftar nişanları kazanıyor Rabas'ın 1855 yılında da İtalyan asıllı Levanten bir ailenin üyesi olan Peralı Leonilda Maria Matilda Beato ile evleniyor Böylece başlayan akrabalık ilişkileri onların fotoğraf alanında birçok ortak çalışmaya imza atmasına vesile oluyor. Aslında Beato'lar fotoğrafçılığı Robertson'dan öğreniyorlar ve kendilerine bir meslek olarak seçiyorlar. Robertson'un mesleği gereği de resim sanatının içinde olduğunu biliyoruz. O bu yeteneğini darphanedeki göreviyle sınırlandırmıyor ve resim çalışmalarına özellikle de sulu boya yapmaya Devam ediyor. Ama onun fotoğrafçılığına gelirsek Robertson kimden öğreniyor ya da ne şekilde öğreniyor bu mesleği onu bilmiyoruz. Fakat tespit edilebilen en erken tarih 1853 yılı. Bu yıllarda İstanbul'un tarihi eserlerini ve mimari yapılarını fotoğraflıyor Robertson. Ve aynı yıl onun fotoğraflarından seçilmiş Konstantinopoli'nin Fotoğrafik Görüntüleri adlı bir albüm basılıyor Londra'da. Bu çalışmasından dolayı da oldukça beğeni topluyor. Robertson'ın fotoğrafları uluslararası alanda ilk defa 1855 yılında yer alıyor, sergileniyor. Aynı yıl uluslararası Paris sergisinde İstanbul konulu fotoğraflarıyla bir de madalya kazanıyor ve birinci sınıf bir fotoğrafçı olarak kabul ediliyor. Tabii onun bu fotoğrafları bugün Türkiye tarihi açısından çok kıymetli. Ayrıca İstanbul'da çekilmiş ve en eski kebapçı, sahlepçi, simitçi, hamal, börekçi, berber gibi mesleklere dair belgesel fotoğraflarda kendisine ait. Robertson'un yine bu dönemde kıyafet serileri de hazırladığı biliniyor. Ve genelde elle boyayarak renklendiriyor bu serileri. Ama ne yazık ki günümüze bu çalışmaları nadir olarak e, ulaşmış. James Robertson'un ismini dünya tarihine geçiren en önemli çalışmaları şüphesiz Kırım Savaşı fotoğraflarıdır. Bilindiği gibi onun ve Roger Fenton'un fotoğrafları ilk savaş fotoğrafları olarak kabul edilmekte. Daha doğrusu büyük bir savaşın sistematik bir şekilde ve resmi olarak belgelenmesi ilk olarak onların fotoğraflamalarıyla mümkün oluyor. Yoksa daha önce 1846 ve 48 yıllar arasında gerçekleşen Meksika ve Amerika arasındaki savaşta çekilen bazı fotoğraflar olduğu biliniyor. Ama dediğim gibi Kırım Savaşı fotoğrafları gibi kapsamlı ve sistemli değil. Tabii Robertson'un da, Fenton'un da çekmiş olduğu fotoğraflar savaşın sıcaklığını kargaşasını aktaran fotoğraflar olamıyor. Hem ağır ekipmanlardan dolayı hem de uzun pozlandırma sürelerinden dolayı duran fotoğraflar bunlar. Ama yine de insanlar savaşın yıkıcılığıyla ve savaş gerçekliğiyle ilk kez onların fotoğraflarıyla karşı karşıya geliyor. İlk kez tanık oluyorlar. Bu bakımdan da bu fotoğraflar gerçekten büyük ses getiriyor. Ve o zamanki basında bu fotoğrafların litografik baskıları da yer alıyor. Roger Fenton bu savaşı fotoğraflarken bir müte sonra koleraya yakalanıyor ve savaşı sonuna kadar takip edemiyor ne yazık ki. Oysa Robertson ara ara olmak kaydıyla savaş meydanına giderek sonuna kadar belgeleme işlemini başarıyor. Bu savaşı fotoğraflayanlar arasında Beato'nun da ismi geçiyor çeşitli kaynaklarda. 1856 yılının Nisan ve Mayıs aylarında Kırım'da gerçekleştirilen son çekimler Felice Beato'nun çalışmalarıyla kaydedilmiş. Biz de buradan onun hakkını tekrar teslim edelim. Aslında Robertson Kırım Savaşı fotoğraflarından önce İstanbul fotoğraflarıyla sergiler açıyor ve çok da beğeni topluyor. Ama Kırım Savaşı fotoğraflarıyla ismini dünya fotoğraf tarihinde iyice perçinlemiş oluyor. 1855 yılında Kilburn Stüdyosunda açtığı sergide Sivastopol'un panoramik bir görüntüsü, şehrin sokaklarına sinen savaşın yıkıcı etkileri, ölen İngiliz askerlerin mezarları, savaştan geriye kalan boş süperlerin fotoğraflarını göreceği çıkarıyor ki sergiyi gezenler arasında Galler Prensi Edward da var ve onun büyük takdirini kazanıyor. Bu arada Robertson'un hangi yıl açıldığı bilinmeyen bir de stüdyosu var. Beyoğlu'nda Postacılar Sokağı'ndaki bu stüdyosunda mimari ve tarihi eserlerin görüntüleriyle birlikte İstanbul'un güzel panoramalarını ve manzaralarını satışa sunuyor. Robertson fotoğraf alanında birçok başarı elde ederek çalışmalarına devam ediyor ve Kırım Savaşı'ndan sonra Kayın biraderleri Antonia ve Felice Beatoyu da yanına alarak Kutsal Topraklara gidiyor. 1857 yılında üçlü Kudüs ve çevresinde mimari ve arkeolojik eserleri fotoğraflıyorlar. Onların buradaki çalışmaları, daha sonraları ortak isimle albümler olarak yayımlanıyor. Bir tanesi de İstanbul'lu bir yayıncı tarafından basılıyor. Bu albümlerin öncesini, sonrasını Buna ilgili detayları, çekim aşamalarını ve birçok bilgiyi Ders Adet'in Fotoğrafçıları adlı kitapta bulabilirsiniz. İlgi duyanlara kuvvetle öneririm. Felice Beato ve James Robertson 1858 yılında çalışmalarını ilk defa ortak isimle sergiliyorlar. Londra Mimari Fotoğraf Derneği'nde açtıkları bu serginin ardından belli aralıklarla da aynı yerde iki sergi daha Açıyorlar ki burada İstanbul, Atina, Malta, Kahire ve Kudüs'te çekmiş oldukları fotoğraflar seyirciyle buluşuyor. Açıkçası James Roberts'ın darphanedeki hakikaten görevinin yanı sıra fotoğrafçılığı da oldukça profesyonel bir biçimde sürdürüyor. Birçok yayın organında onun çalışmaları gravür olarak yayınlanıyor. Bu konuda da belli ki en büyük destekçileri Beato kardeşler. James Robertson'un seri olarak çektiği ve satışa sunduğu fotoğraf dizileri arasında etnik kıyafetler ve satıcılar da var. ki Bunların bir kısmını da elle renklendiriyor Robertson. Bahattin Üstüncay James Robertson'un fotoğrafçılığını 3 bölüme ayırıyor. 1853 ve 55 yıllar arasında tek başına çalıştığı bir dönem. Daha sonra evlendiği 1855 yılından 1857 yılına kadar Felice Beata ile birlikte iş ürettikleri ikinci dönem. Son olarak da 1857 yılından sonraki dönem ki bu dönemde de stüdyosunda sadece var olan negatiflerden baskılar üretip bunları satıyor. Yani pasif bir dönem olarak değerlendirebiliriz. Yine de Robertson stüdyosunu satışa çıkardığı 1867 yılına kadar e, Robertson ve Beato ismini birlikte kullanmaya devam ediyor. Bu tarihten sonra da sadece darphanedeki görevini sürdürüyor. Değerli dinleyiciler konumuza daha çok Beato kardeşlerle devam edeceğiz. Ama şimdi dilerseniz küçük bir müzik arası verelim. Kafe Akordiyon Orkestrası'ndan dinleyelim. Ferans. Tekrar merhaba Açık Radyo'da foto müze programındayız Konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz Robertson'ın 1867 yılında İstanbul'daki stüdyosunu kapattığını söyledik Peki kayınbiraderleri ve ortakları olan Antonio ve Felice Beato fotoğrafçılık adına neler yapıyorlar? Biraz da bunları konuşalım Antonio Beato'nun abisi Felice gibi fotoğrafçılığı James Robertson'dan öğrendiğini söylemiştim Üçlü ortak olarak birçok çalışmayı birlikte yürütüyorlar ve 1857 yılında da Kudüs'te ve çevresinde mimari ve arkeolojik eserleri fotoğraflıyorlar. Antonia Beato 1861 yılında Kahire'ye giderek burada bir stüdyo açıyor. Daha sonra da Luxor'a geçerek 40 yıl boyunca fotoğrafçılıkla uğraşıyor. Kaynaklar onun doğum yeriyle ilgili net bir şey yazamıyor. Benedik ya da İstanbul olabileceği ihtimalleri üzerinde durulmakta. Antonyo'da, Felice'de, Orta Doğu'da büyük ölçekte görüntüler üreten ilk ticari fotoğrafçılar arasındalar. Çalışmaları bu bakımdan çok değerli. Aslında 1850'lerden itibaren Orta Doğu'ya yapılan turistik seyahatlerin artması ve fotoğrafın bir hatıra nesnesi olarak talep edilmesi Birçok batılı fotoğrafçının bunu bir fırsat olarak değerlendirmesine neden oluyor. Beato kardeşler de doğuya giden bir grup erken fotoğrafçının bir parçası oluyorlar. Bu iki kardeşin çalışmaları sıklıkla birbirine karıştırılıyor. Çünkü günümüze ulaşan çok sayıda Felice Antonio Beato ve Felice A.Beato şeklinde imzalanmış fotoğraflar var bu durum birçok araştırmacının kafasını karıştırmış ve ilk başlarda bu ismin tek bir kişiye ait olduğu düşünülmüş ama 1983 yılında Felice Antonio Beato'nun kardeşleri temsil eden ortak bir imza olduğu anlaşılıyor fakat bu ortaklığın sınırları ve şartları bilinmiyor ee, ne yazık ki hala iki fotoğrafçının hangisinin, hangi fotoğrafın yaratıcısı olduğunu tespit etmekte zorlanıyor araştırmacılar. Aslında ilginç, az önce söz ettiğim gibi James Robbins'ın da stüdyosunu kapatana kadar e, fotoğrafları ortak imzayla satışa sunuyor. Ya bu akrabalar bu imza işini hiç önemsemeden alışkanlıklarını sürdürüyorlar ya da bir şekilde ortaklıkları devam ediyor. Antonio Beato 1906 yılında Luxor'da fotoğrafçılık çalışmalarıyla uzun yıllar geçirdiği bu topraklarda hayata gözlerini yumuyor. Felice Beato'nun fotoğrafçılık kariyeri Antonio'ya göre daha iddialı geçiyor. Her şeyden önce onun ismi Kırım Savaşı'da dahil olmak üzere birçok savaşı ve isyanı belgeleyen adam olarak geçmekte. Çalışmaları da ülkelerin tarihinde ayrı bir e, öneme sahip belge değeri taşımakta. Felice Beato Kırım Savaşı'ndan sonra Hindistan istiyanda çektiği fotoğraflarla da anılıyor. Onun burada çekmiş olduğu bir fotoğraf özellikle önemli. Bu fotoğraf İngiliz askerleri tarafından öldürülen 2000'e yakın Hintli askerin bedenini gösteriyor. Hatta fotoğraf bu katliamdan birkaç hafta sonra çekiliyor. Burada ölülerin bedenleri ve kemikleri Öylece güneş altında bırakılmış gibi e, durmakta ama bir görüşe göre de bu bedenlerin bu cesetlerin daha sonradan buraya getirildikleri ve bir mizansen olduğu oluşturulduğu yönünde. Ki onun bu fotoğrafı ölü bedenleri gösteren ilk fotoğraf olma özelliği de taşıyor. Felice Beato Hint isyanının ardından 1860'da Çin'deki Afyon savaşlarını fotoğraflıyor. İngiltere ve Fransa'nın galibiyetiyle sonuçlanan bu savaşın ardından Felice İstanbul'a dönüyor ve burada son çalışmalarından elde ettiği geliri borsada kaybediyor. Bu olayın ardından Felice Japonya'nın Yokohama kentine giderek burada bir stüdyo açıyor. Yokohama'nın özelliği de şu. Aslında burası 1853 yılına kadar küçük bir balıkçı kasabası. Askeri hükümet o zamana kadar ulusal izolasyon politikası uyguluyor. Ülkenin yabancı ülkelerden etkilenmemesi ve saldırıya uğramaması için. Fakat 1850'lerin başına gelindiğinde batılı ülkeler Japonya'nın kapılarını dünyaya açması konusunda ısrar etmeye başlıyor. Bunun için Japon hükümeti Çin ve İngiltere arasındaki gerilimi de göz önünde bulundurarak bu talepleri kabul ediyor. Sömüre düzeni böyle çalışıyor. İşte bu politik kararın ardından ilk olarak bu küçük balıkçık gazabasına Amerikan deniz filosu geliyor 1853 yılında. Bu tarihten itibaren de Yokohama Japonya'nın dışarıya açılan bir kapısı oluyor ve gittikçe büyüyen bir liman kentine dönüşüyor. Japonya'nın imzaladığı dostluk ve ticaret anlaşmasından sonra Yokohama'da Amerika, İngiltere, Fransa, Hollanda ve Rusya'dan gelen yabancı tüccarlar ard arda işletmeler açıyorlar. Felice Beato 1863 yılında işte böyle bir kente yerleşiyor ve kendisi bugün buraya yerleşen ilk batılı fotoğrafçı olarak kabul edilmekte. Beato burada 1865 yılında The Illustrated London News için çalışan ressam ve gazeteci Charles Workman ile ortak oluyor ve bir stüdyo açıyorlar. Aynı zamanda burada Yokohama Fotoğraf Okulu'nu da açıyor Beato. Bu okul janra sahneleri ve peyzajlarla ve bunlara yaptıkları renklendirme çalışmalarıyla oldukça ünleniyor. Felice Beato'nun yine bu dönemde yaptığı çalışmalar içinde Satsuma klanının samurayları da var ve onlara ait fotoğraflar oldukça etkileyici. Yabancılara karşı gösterdikleri şiddet eylemleriyle bilinen bu klanın üyeleri Boşin Savaşı sırasında onun kamerasının önüne geçmişler. Ortalığı Charles Bergman'ın zorla ellerinden kurtulduğu bu samurayların Feliciye bu şekilde poz vermeleri ilginç. Bu durum yüzünü batıya çeviren Japonya'nın ve değişimin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Aslında onun fotoğrafları kendi içinde korunmuş ve daha önce hiç görülmemiş bir ülkeyi batı dünyasına ifşa etmekte. İkilerinin buradaki stüdyoları son derece rağbet gören bir mekan oluyor. Workman'ın kalemiyle gazetede yer alan bir yazıya göre stüdyo onun çizimlerini ve Senior Beato'nun fotoğraflarını görmeye gelen misafirlerle dolup taşıyor. Yanlarında getirdikleri meyve, kağıt ve yelpazeleri de hediye ediyorlar. Yazının devamında da eski yönetimin kalabalıklığının gittiğini ancak yeni rejimin yetkililerinde de daha şimdiden ziyaretlerine gelmeye başladıklarını müjdeliyor. Ferice Beato, Japonya ve bölge halkına dair fotoğraflarını iki cilt halinde yayınlıyor. Daha sonra da 1869 yılında kendi stüdyosunu açıyor. Bu arada nedense başka işlerle de ilgileniyor ve bunun sonucunda da stüdyosunu en sonunda satıyor. Bundan sonrası için yine Bahattin Öztuncay'ın kitabına dönüyorum. James Robertson 1881 yılında, Onuruna verilen bir veda töreniyle emekliye ayrılıyor. Hakkaklık macerası da böylece son buluyor. Bu emekliliğin ardından Büyük Adadaki arsalarını ipotek göstererek Osmanlı bankasından 200 Osmanlı lirası kredi çekiyor ve eşini, kızlarını alarak 1882 yılında yoklamaya gidiyorlar. Aslında onların gittiği dönemlerde kayınbirader Feriçe Beato'nun maddi durumu gayet iyi. 1873 yılından itibaren Grand Hotel'in ortaklarından biri ve birçok arazinin de sahibi. Yani oldukça başarılı ticari işler gerçekleştirmiş. Ama o zamanki Japonya'nın ekonomik durumunda Japon yeni ve gümüş karşılığındaki pariteler üzerinde spekülasyonlar yapmaya çalışınca Bütün varlığını kaybediyor Ve 1884 yılında yok olmayı Terk etmek zorunda kalıyor Hatta ondan kalan zararları da Robertson ve Ailenin diğer fertleri Üstlenmek zorunda kalıyorlar Çok geçmeden 1888 yılında Roberts'ın da hayata gözlerini yumuyor. Başka kaynaklarda ise Felice Beato'nun 1884 yılındaki ayrılışından sonra Burma ve Sudan seferlerinde savaş fotoğrafçısı olarak çalıştığını yazmakta. Bu dönemde burada hem fotoğrafçılıkla uğraşıyor hem de antikacılıkla ilgileniyor. Ve onun da yaşamı 1909 yılında son buluyor. Evet değerli dinleyiciler bir programın daha sonuna geldik. Konumuzla ilgili görselleri Foto Muzet Türkiye adlı Instagram ve Twitter hesaplarından takip edebilir. Yorum ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Programı kapatmadan evvel Gölge Fanzi'nin kurucusu sevgili Cenk Mirat Pekcan adının bir girişimini aktarmak istiyorum. Türkiye fotoğrafının önemli ismi Ara Güler'in bir heykelinin Beoğlu'na dikilmesi için Change.org'da bir kampanya başlatmış. Ee, uluslararası bir başarıya sahip bir dünya markası olan Aragüler heykeli gerçekten de harika olur tabii. Hem mekana uyan hem de sanatçıyı yansıtan ekstetik bir eser ortaya konulacaktır. Aynı zamanda da tabii Beyoğlu'ndaki evinin de en kısa sürede bir müzeye dönüştürülmesi hepimizin e, gönlünü ferahlatacaktır. Evet değerli dinleyiciler, size esenlik dolu bir hafta diliyorum. Sağlıcakla. Foto Müze. Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bül.